Sana söyleyemediğim şeyler var. Borsalar iflas ediyor kuşlar intihar edince. Çoktan seçmeli ölüyoruz yani hiçbir şey. Ekonomi haberlerinden de anlamıyor ki kapıcılar. Ne ekmek ne de süt. Belki de hepten. Hiçbir şey diyorum. Evet biraz gökyüzü, biraz çarpım tablosu, biraz da yoksul gramofon. Matematik'e inanmıyorum. Coğrafya defterime şiir dökülünce yalnız gelen ilhama. Vergiden düşülen hayırlara çokça amin. Topraksız Nişantaşı köylüsü. Viva Latin Amerika. Kızıl derililere inanıyorum. Biraz sonbahara göç edemeyen kuşlara ve kırık kumbaralara. Yüzüne ayet çarpılmış bir çocuk kadar hayretkar. İncinmelere doymuyoruz zaten. Nasılsın? Sana söyleyemediğim şeyler var. Ortaçağ ve karıncalar üstüne eski ve usulsüz, ajanslara düşen cesetlerden muzariptir kaç zamandır içimizdeki mezarlık. Kızımın ismi Eylül olabilir. Senin ismin. ...ya da herhangi bir filmin. Bu şehirde ikiz kuleleri rastlanmayacaktır... ...holdinglere ve uyum yasalarına. Ne çok vuruluyoruz gitmediğimiz yerlerde... ...beklenmediğimiz her saat... ...itina ile mutlaka... ...vuruluyoruz. Adım başı heykellerden kalma... ...ayinlere yaslanırken bekamız... ...sıralar boyunca çizik içinde kalbimiz. Denize paralel uzanmak bile... ...iyi gelmiyor dağlara... Orta Asya'yı terk ettiği günden beri huzursuzdur kalbim. Huzur. Uzak bir ülkedir. Bankalar, hisse senetleri, Riyad ve borsalar kahrolsun. Sana söyleyemediğim şeyler var. Bakkal mahallemizin simgesidir, tayyör dilliğimizin. Geri kalanları da takriri sükuna yaz. Elif deyince gökler yağdırıyor şarkısını nasılsa. Yağmur diyoruz insan aklımızca ki olsun. Elif bahsi geçince yağmur söylüyoruz. B deyince ölenler deniz. Ölesi değilse de canlar. Layıklık elden gidiyor. Muhallebiciler kapanıyor birer birer. Ya da neşeter taştır ipucun. Cinayet romanları söze erken başladı. Habil'in hakkı, Kabil'den sorulmadı zaten. Unutun. Sana söyleyemediğim şeyler var. Aklın Nepal'de kalmış romantik bir 68'lidir. Ruhun Slovakya'nın kurtuluşuna çoktan asker yazılmış ve oda numarasından başka kaybedeceği bir şeyi olmayan sahipsiz anahtarlar gibi. Kapılar arkasında hiç durmadan İslamcılık öldüren elma kurdunun hikayesi gibi histerik ya da terk ettiği günden beri göçebe ruhunu bu kadar zamansız. Ey kavmim! Elma kurdu dediysek, elma çürüktür mutlaka ve tüm kurtlar anarşist. Sana söyleyemediğim şeyler var. Kocaman bir mevsim devrilirdi içimize. Dünya hafta sonları da anlaşılmazdı. Üçüncü sınıf yazarların bohem tavırları çay bardakları kadar hatırlanmazdı. İşten kovulmalarım çok şiirsel değildi. Baştan anlaşalım. NATO üyeliğimiz de öyle. Ali'nin gelmediği günler kekelerdi öğretmenimiz. Eğitim kadar milli, devlet kadar uzakta. İkinci yeniden hiç etkilenmiyordu üstelik TBMM'e. Fişlendiğimiz doğrudur, gözlerin altı patlar, sana söyleyemediğim şeyler var. Kanun önünde eşittir öyleyse tüm karıncalar, sana söyleyemediğim şeyler var. Sana söyleyemediğim şeyler bahsi, dünyanın yenilmiş tüm çocuklarını da kapsar. Bakkala veresiye yazdıran Meksikalı bir gerillanın sigarasını yakmak üzere gökyüzüne bakması da şiirdir mesela. Seni seviyorum.